Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 11. Açık Radyo Günleri Evet Açık Radyo burası. Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını devam ediyor. Tekrar canlı yayına döndük. Kollektif İstanbul bizle beraber. Aslı Doğan, Richard Lennepz ve Edis. Edis Hafızaoğlu stüdyodan çıkmadı az evvel Ceylon'un <gülüyor> yanındaydı. İkinize hoş geldiniz diyeyim o zaman. Hoş bulduk. Ah, evet zaten Edis... Hoş Edi... geldiniz arkadaşlar. Eyvallah sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> zaten Edis e, galiba İstanbul'da e, e, bütün gruplarda biraz çalıyor. <gülüyor> evet. de biraz. Evet. Şikayetçi evet. de değil anladığım kadarıyla. Gerçi önüne bakıyor Şimdilik ama. Şimdilik değil de. <gülüyor> evet. Çay içer misiniz? Evet sağ olun. <gülüyor> Evet, kolektif ne, neler yapıyor? Kelevet en son çıktı. Biz de farklı programlarda çaldık. Evet, bahsettik daha önce. Evet, evet. Ee, neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Biraz yorgun olduğunuzu tahmin ediyorum. Biraz Çünkü yorgunuz. Çünkü küçük bir Anadolu turnesindeymişsiniz. Yani Galiba. turne gibi değildi. Bu ay e, uzun süredir ihmal ettiğimiz işte Ankara, Bursa, e, İzmir ve Çanakkale konserlerini Çanakkale'de dün akşam olmak <gülüyor> üzere çaldık. <gülüyor> Nasıldı her şey? Güzel gayet. Her şeyin tabii farklı seyircisi var ama Çanakkale çok keyifliydi. <gülüyor> <gülüyor> Tranke olunca keyif. farklı seyirci oluyordu. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Gü evet, güzel. Ee, ama çok nasıl diplomatik bir cevap verdi Aslı. Ama as yok, dün gece hakikaten güzeldi. Diplomasiyi evet. gerektirecek bir şey de olmadı yani. Evet, evet. müzik. Anlayışları mı yakındı? Ya, böyle bir şey. Ankara'da çalıyoruz. Ee, misket istiyorlar. Ee, bilmiyorum. Dün Armandalı istediler. Baya dün oldu. <gülüyor> dü Zaten tabii ki bizim konsept biraz e, dün müziği. Evet, ama evet. E, yakında biz, insanlar bize peçete yollayacaklar. Şarkı isimleri yazacaklar. Kimseyi yani. kıracağınızı düşünmüyorum ama. Çok... Belli olmaz ya. <gülüyor> İsteklere bağlıdır, değil mi? Evet. İsteklere bağlı. Evet, kolektif bir şekilde senin dediğin gibi düğün müziği dedin, ama sayda aslında en çok açık ve yakışan bir müzik yapıyor onu söyleyebiliriz. Telefonlarda çalıyor. Arayan dinleyicilerimize teşekkürler. destek yayını kapsamında ve ne söyleyeceğimi de unutturdu bu telefon. Düğün <gülüyor> Sokak bir yandan. Evet, Düğün Sokak. sadece iki kişi değilsiniz, üç kişi değilsiniz. Aslında kuruluş ikinizin Rişal ve Aslı ile mi başlamıştı belki kısaca bilmeyenler. Şey. Evet. ...Rişar yani, Türkiye'ye geliyor ve niye olmasın? Rişar'ın Türkiye'ye gelişiyle işte başlayan hikaye aslında. E, Balkan... Aslında kızı kısa adresiyon yapınca diyebilirim. O anlatırsa çok uzun çünkü yazık birisi tamam. de defalarca dinlemek durumunda olanlardan olduğu için. E Rişar'ın Türkiye'ye 2001 yılında gelişiyle başlıyor. E Orada o zaten Balkan müziklerini araştırmak için gelmiş. İstanbul'u diğer e Balkan şöyelerinden özellikle o dönemde daha e yaşanılabilir ve daha büyük bir kar furban, daha zengin bulduğu için burada Hı -hı. kalmaya karar vermiş. Hı -hı. E Miş diyorum tabi orada biz de tanışmıştık aslında ama diye diyeyim. E, ve o arada işte ilk albüm Balkan Atölyo'nun kayıtlarıyla aslında bir grup projesi değil sadece bir albüm projesiydi orada 21 hı hı. müzisyen vardı ismimiz de o yüzden kolektif. Evet. evet. E, ama ondan sonra o 21 kişinin içinden 6 kişilik çok kısa sürede bir çekirdek kadro oluştu ve 8 yıldır 6 kişi bu sefer yani 6 kişinin müzikal yolculuğu devam ediyor. Evet. Biraz da aslında kolay hareket edebilmek için altı kişiye... Tabii. Zaten var. öyle bir... Yani o 21 kişilik bir grup ya da bir proje değildi. O herkesin içinde olduğu başka parçalar vardı. 2006'dan beri de Kolektif İstanbul bir grup oldu. Evet Rişar onaylıyor musun? Peki, Onaylıyorum aynen. de. Evet aynen. <gülüyor> evet aynen. Peki bugün canlı müzik dinleyemeyeceğiz sizden ama... Aslında canlı gibi. Canlı, ee, canlı gibi. Canlı Stüdyo. Çünkü canlı kayıt. <gülüyor> canlı kayıt. Süper. Evet, daha önce hiç Evet. Hangi parça? Eder. Hatta yetişseydi keşke de. Yine bir evet. parça da kaydettik. Aa, ee, hmm. Kara gözlü çingenem. Yok. Hamamcı teyze. <gülüyor> <bir söyleyeyim. gülüyor> Pardon. <gülüyor> Parçayı da karıştırdım. Hamamcı <gülüyor> <Amca> teyze. <gülüyor> olur, Tam öyle bu öyle. şeye uygun yani. Altınlarım çalındı bulamadım. Ee, <gülüyor> bizim harika hükümetimizin icraatlarına gönderme olsun diye yetiştiremedik ama. Yetişir yetişmez. Ulaştırırız elinizi. Bir, bir hafta on, on gün içinde. Hemen yayına koyarız biz. Bir şey olur. Olsun. Şimdi ne dinliyormuşuz? O zaman... E, pastırma yazı. <gülüyor> evet, pastırma yazı. Simülten'in <gülüyor> çeviri yapmış oldu. Böyle bir şey. O da farklı bir konsept. Aslında anlatabilir misin? Kısa. Adı şey, Fransız... E, yine şansongların... Ben özet geçiyorum. Şansongların... E, en kiç olanlarından birkaç tanesini seçip... E, Richard'ın Fransızca söylediği şeyleri... Yine Hı -hı. kolektif sauduna... Getirmek üzere bir şey yaptık. Fransız akala eski. Çok güzelmiş. Dinleyelim o zaman. Destek attığımızı da hatırlatalım. Bu arada dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. Aslı senden duyalım onu da istersen. 0212 ben aslı tim <gülüyor> aslı <gülüyor> aslıyı aslı, aslı, aslı, aslı, aslı, aslı, aslı. göremiyorum. Aslı'nın sesi, aslı sesi koyulaştı. <gülüyor> <da vardı> aslı. <gülüyor> 343 41 41 0212 343 41 41 veya acikradio.com. Où tu voudras quand tu voudras te but et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Moi, vraiment... Toute la vie, toute vie, sera pareil à ce matin, ce matin. Au couleur de l'été indien, Evet, Balkan müziği araştırmak üzere Türkiye'ye gelen bir Fransız. Arabesk ile tanışması isimli çünkü e, 10 seneden fazla burada mahsur kalıp yanlış insanlar da Evet tabii ki. Tam olarak bu. Doğru tespit. Beklem. Rişan hiç mi sevmiyorsun şansonları? Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu normalde bu bu şansondan nefret ediyordum. Ben bu, ben birkaç, birkaç hafta önce hala nefret ediyordum. Ve yavaş yavaş galiba The, the Dark Side e, çıktı ve artık bayağı arabesk seviyorum ya da böyle. Fransız arabesk bile seviyorum. Evet. evet bayağı dokunaklı okumuşsun. Evet. Çok, çok, çok güzel. <gülüyor> Ete Endiye'nin... Evet yorumuydu Kolektif İstanbul'da neydiydi? Yeni çilesi. <gülüyor> Tendi yeni çilesi. Yeni bir kayıt ilk defa da Açık radyoda çalındı. Çok da fantastikti gerçekten. <gülüyor> teşekkür ederiz getirdiğiniz için buraya. Evet. Dinleyici destek özel yayında olduğumuzu hatırlatalım. Arada dinleyicilerimiz aradılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse telefonu 343 41 41'di. Siz kayıtlara devam ediyorsunuz. Bu zaten taptaze bir kayıt. Ee, öncesindeki evet vardı onu zaten söyledik. Arada Balkan'dan da biraz sapmalar ol, oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Oluyor. Oluyor. Arada düzenli olarak sapmaya çalışıyoruz. Yani ee, Ediz'in <gülüyor> bir düzenlemesiyle e, herhalde en büyük evet. sapmayı yaşadık. Refuse Resist çaldık. Işte Sepultura. Evet. Çünkü uh, sepultura'ya gidiyorduk konser için. Paulo'ya <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> Sa gidiyorduk konser için. Ve uh, uh, Ediz de dedi ki o zaman uh, bir sepulturadan bir cover yapalım. Çünkü uh, zaten uh, onlar uh, oralı. Doğru mu söyledim? Ve uh, ben sepultura bile bilmiyordum nasıl bir şey, nasıl bir müzikti. Ve uh, uh, Edis bayağı aranjı etti, bir oldu. E, ve, ve, 9-8 oldu. ve 8 Ve bayağı, bayağı uh, Sao Pro'da bayıldılar, çok sevdiler. Ne, nerede çaldınız orada? Uh, Sesk Pompeya. Sesc, bir, büyük bir şey salondu. Evet. Kültür merkezi aslında. Evet, kültür merkezi. Biraz yaşam alanı. Büyük bir şey. Yani. Evet. Ya biraz da şey yapmak istiyoruz aslında sadece hani Balkan müzikleri üzerine e, bir çekmeceye koyulmak değil de biz böyle yaşayan Hı -hı. bir müziği şu anda bu tarihte, bu coğrafyada bir şekilde yaşayan, bir ucundan dokunan, dolaşan tüm müzikleri bir şekilde çalmak istiyoruz. Artık hani bir şey var yani kolektifin bir artık şey var, bir sesi var, bir şeyi var ve herhangi bir şey çaldığımızda bir şekilde öyle tanıyor. Evet. Biz de seyirci de şaşırmıyor. O yüzden... Evet aslında aslında çok e, nasıl söyleyebilirim çok e, açık bir grup herkes farklı şeyler farklı e, kültürlerden geliyor. Hı hı. E, sadece Balkanlardan değil, e, bir Fransız bile var ve e, e, artık ba bayağı açık yani bayağı. O, <gülüyor> <açık. gülüyor> <gülüyor> o kadar ve artık bayağı. E, Esnek olduk. Herkes farklı şeyler getiriyor ve e, seviyoruz. Çünkü e, evet aslı doğru söylüyor. Bizim ses, sesimiz bulduk <gülüyor> ve ve o zaman her şey çalabiliriz artık. Doğay Batan'da Turko'yu denemiştik bir arada. Aslında biraz onu evet, ta Tango, metal, şanson. E... Sonra Bretonlar'la şimdi üzerinde çalıştığımız projeler. <gülüyor> İstanbul evet. var ne İstanbul? Bagat İstanbul. İstanbul. Br İstanbul. Britanya'da, Fransa'nın kuzeybatısında <gülüyor> e, bagatlar var hala geleneksel müziklerine çok şeyler ve bunlar daha çok dernek oluşumları işte <gülüyor> asosyatif şeyler <gülüyor> ve onlar böyle 40 kişilik bir grupla şimdi Kemper'den Bagat Penas'la e, iki sene önce çalışmaya başladık. Hı hı. Geçen sene, geçen yaz konserlerimiz olacaktı onlarla. Hı hı. E, 31 Mayıs'ta İstanbul'a indiracakları. İndiri, aynen öyle. Tam o <gülüyor> yani üzerine <çok> geldiler <gülüyor> Ve hani herkes böyle elinde aletlerle birkaç kez şeyde de Gezi'de de yürüdük çalıyor. Evet, bir... İşte Gezi da var. Yani. Gezi, evet, evet. Gezi Bandosu. Gezi Bandosu yani. Bagat İstanbul. O, o harika bir performans. Onlarla onla bir, onla bir proje başladık. Bayağı gayağı Zona falan. Bayağı enteresan bir şey. Ha. Devrimcileri de geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> <Proton gibi>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle oldu. Ha, ha, ha, ha, ha, um, uçaktan indiler. Ve buraya geldik. Ama mi, otobüs buraya kadar gelin. Otel Cangir'de. Yok, Cangir'de değil, Taksim'de. Talimani'de. Iı, Talimani'de. Ve bayağı <gülüyor> Çıkmadı, her yerde gaz vardı. Onlar düşün, şey düşün, gel, gel, e, Fransa'dan geliyorlar bir proje için. 23 kişi vardı e, o zaman. <gülüyor> ve e, anlamıyorlar her yer gaz. E, o zaman <gülüyor> otobüsden indiler ve bütün bavullarla falan filan gazdan yürüdüler. Çok komik oldu <gülüyor> Tam bu. 31 Mayıs 1 Haziran tamam, zamanı. Evet, evet. Ya, klibi de ben şimdi hatırladım. Bilmeyen dinleyicilerin hepsini de yani, tavsiye ediyorum şey İstiklal Caddesi'nde bir ara sokaktan çıkıp Hı. galiba maskeler de var ağzınızda değil mi? Yok. Yok. O, o bir Ama birilerinde var. Yani çalanlarda değil ama de vardı. Etraftaki Hı -hı. kalabalıkta vardı. Düzdü belki. o. Yani parkın boş olduğu e, dönemdeydi. Boşken boş yani, polisin olmadığı. Bizim oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günlerde evet sonra parkta müthiş. Ben Sonra müthiş doldurdular. Evet. Yani şu anda park inanılmaz doldu Şimdi Sivillerle. Hıncı hıncı <gülüyor> vaziyette. Var mıydı klibin bir ismi ben? E, From Gezi with Love. Evet, gez bandosu diye. Evet, evet. Öyle evet. öyle. Evet, halka bir gösteri kendisi. Bu dönemde ben. enteresan şeyler de yapmıştık. Konserin en güzeli olmuştur aslında yani bir yandan. Evet, baya yani iptal ettik konserleri ama orada çalmış olduk beraber Aynen öyle. geçirdik. Ee, evet. Bir de şey oldu enteresan bir şekilde bunun üzerine e, gittik Almanya turnesine ve hani on konserlerden biri de oydu değil mi? Hı -hı. From Gezi with Love. Gezi için toplandı insanlar evet, Almanya'da. Evet, yani herkes da, evet. Herkes Darmstadt'ta çok aktif bir şekilde burada olan bir tane her şeyi takip ediyorlardı. Evet. Tesadüfen yine biz orada gittik çaldık. Evet. Hani acayip çok güzel. mutlu olduk. Herkes Hı -hı. bir herhalde uyanmaya başladı. Umarım Hı -hı. geç değildir. Her şey herkesin gözü önünde oluyor zaten artık. Hı. Tepkisizliği <gülüyor> de çoktan açtık bile. Peki biraz daha müzik dinleyelim mi? Edinleyelim. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Ne ee, dinleyelim? O zaman da Beyaz Yunus. Yine um, um le O da aynı proje, Alafranga. O da böyle canlı kayıt e, birkaç hafta önce. Ya onun tercih. da yine komik bir hikayesi var. Ee, şey, Richard'ın çocukluğunda izlediği bir çizgi film, Um dofa Aslında onun müziklerini yani 70'lere tekabül ediyor. Ee, <gülüyor> o şey müziklerini yapan Michel Lebrun, ünlü besteci Michel Lebrun evet, yapıyor evet. o şeyleri, çizgi filminde müziklerini. Papazof'ta, ...Ivo Papazov'da, Bulgaristan'da da bu çizgi film yayınlanmış. Yordu, o da iz demek ki izlemiş, sevmiş bir şekilde. Bunu düğünlerde çalıyormuş Olaşan'da. Biz o, işte o iki versiyonu birleştirdik. Birleştirdiniz. Bu sefer senden alacağım numarayı. Bir Fransızca daha dinleyeceğiz yani. Bir defa. Yazık, daha yazık <gülüyor> size. <gülüyor> Destek için arayabileceğiniz numarayı tekrar ediyorum. 0212 343 41 41. Telefonları bekliyoruz. Son royaume aquatique, on se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit, oom le dauphin, de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Evet, kolektif İstanbul dinlemeye devam ediyoruz. Açık ara de dinleyici destek, özel yayınlar, özel kayıtlar dinlemekteyiz. Parçanın ismini unuttum bu arada. Beyaz Yunus. Beyaz evet, Beyaz Yunus. Beyaz Yunus. Frances'in söyleseniz çok güzel oluyor. Humle Dolphin. Ah, bebeğim. Evet, harika. <gülüyor> çok zamanımız yok. Son bölüme geçtik aslında. Hatırlatayım, Richard'ın hepsi aslında Doğan ve Edizaftı oldu bizlerle beraber, kolektif İstanbul'u temsilen. ...diyelim, daha kalabalık olan bir ekibi. Ee, burada da belki konuştuk. İçerisi dışarısı biraz karışıyor. Belki stüdyoya girmeden de konuşmuştuk... ...Sokağın Müziği diye. bizim Bu birkaç aydır aslında kafayı taktığımız... ...tabiri caizse mevzu tam olarak bu. İlk önce bir posterle başladı. Ee, açık radyonun sesinin... ...sadasının sokağın müziğine... ...yakın olduğu gibi. Ama aslında dönüp baktığımızda da... E, ...aylardır gerçekten bunun peşindeyiz. Sokağın müziğinin peşindeyiz. Biraz... Büyük bir klosofobiyle zaten insanlar dışarıya çıktılar ve müzisyenler de tabii ki oradaydı ve müthiş bir sonuca ulaştı en nihayetinde. Kollektif zaten oradaydı as aslına bakılırsa. Pek çok yerden takip ediyoruz hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Bu sadece mı Balkan müziği yapıyor olmanıza da ilgili değil. Galiba. Yok dedim ya yani yaşayan, yaşadığımız dönemin, yaşadığımız şehrin ve yaşadığımız... Ee, ...yani beraber yaşadığımız insanların ortak bir sesi üzerine kurulu bir şey olduğu için... ...yani sokakta zaten hep vardık. Aslında teknik olarak da bu bizim için mümkün. Biraz orkestrasyondan evet. da kaynaklanan bir avantaj. Onun dışında özellikle yurt dışında ama Türkiye'de de mümkün olduğunca yapmaya çalıştığımız bir şey... ...sokakta zaten çalıyoruz. Yani yurt dışında pek çok... E, Yurt dışı da manasız da neyse işte Avrupa'da Olsun. katıldığımız çeşitli festivallerde e, enteresan sahne, yani sahnenin dışında başka yerlerde çalma fırsatını daha çok buluyoruz. <gülüyor> Ve bu şeyden bahsetmiyorum yani meydanlardaki sahnelerden değil. Baya bildiğiniz sokakta anlamsız bir yerde yani beklemediğiniz orada müzik olmasını beklemediğiniz bir yerde defalarca çaldık. Ve bu çok ö, özel bir şey bir de bizim bir avantajımız daha şey e, önceden bir şey bilip dinlemeniz gereken müzik değil. Yani o anda oradan geçiyor olmanız, dahil olmanız için yeterli bir sebep. O yüzden bir herhangi de, bir yerde olabiliyoruz. Ve bunu elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Bir de yani katılabiliyor dinleyici, bir de üstüne üstüne de epey yükseltiyorsunuz her seferinde. Büyük bir moral oluyor Kolektif İstanbul'un oradaki vardı. Aklıma şey geldi, çok da kalabalık değildir lojistik sebeplerden ötürü ama... ...beraber adaya da gitmiştik, yaslı adaya. Hatırlar mısınız? De... Yani. Evet, çaldık. çaldık. Çok evet. güzeldi, bu yaz... Adalar Forumu'nun düzenlediği bir ziyaretle de da bir anda kolektif İstanbul şeyden motorun içinden çıkıp o ıssız ve... Bu geziden önceydi değil mi? Sonra sonra. Sonra artık. Sonra, sonra, Hı. sonra Hı. kesin. Hı. Temmuz gibi. Evet Adalar Forumu zaten. Evet. Hı. Çok garipti bir adanın ortasında. <gülüyor> Sizin bir kulenin üstünde. <gülüyor> evet canım, bir kule oraya... var. Bir kule var da kule tepesinde çaldık. Hı. Evet. İşte bu bizim için büyük bir... Dedim ya teknik olarak bunun mümkün olması... ...aynı zamanda bizim bunu zaten... ...isteyerek de yapıyor olmamız büyük bir avantaj. Bizim en çok keyif aldığımız şeyler genelde... ...böyle günlerde kalıyor yani. Bir davulcu olarak belki Edis... ...zorlanıyor mu diye düşünüyorum. Yok. Yok. Fakasma davulu olduğu için zaten. Evet. <gülüyor> Bando. <Bayağı Sadafıyla. gülüyor> evet. Harika. <gülüyor> Peki şimdi son bir kayda yer vereceğiz. Var mı Rışar ekleyeceğim burada? Yok. Yok. Her, <gülüyor> her şey tamam. Evet. Ee, destekçiyiz. Süpersiniz. Aynen. Pamuk eller 343-41-41'i hatırlatalım. Dinleyici destek attı. Desteklerinizi bekliyoruz. kolektif buradaydı. kolektif İstanbul. Son kayıt neydi? Son kayıt bizden değil ama bizim duymayı, dinlemeyi ee, çok sevdiğimiz, sık sık da ihtiyaç olarak e, yaptığımız bir edim. Evet. Daha önce de burada aslında yayınlamış ya bir şey bir katıldığımız programda çalmıştı. Eddask diye Bulgaristan'da sokakta çocukların söylediği şarkıların kaydedildiği minicik bir şey. İçinde bir sürü gülücük var bizi de çok mutlu ediyor. Dinleyenleri de edecektir diye düşünüyoruz. Evet eksik olmayın. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Rica olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz 11 yıldır yayında olduğunuz için. <gülüyor> <gülüyor> dara dara dara dara dara dara Do dat kut dat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 Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 11. Açık Radyo Günleri